Evet bugün gezegenin geleceğinde çok e, ilginç ve sıra dışı bir programla karşı karşıyayız. Normalde size peş peşe haberleri veriyoruz. Ama bugün o haberlerin arkasındaki iki kişiyle birlikteyiz. Özlem Akyüz Bayrı ve e, Kemal Bayrı. İkisi esasında hep gece yarılarına kadar çalışıp gezegenin geleceğindeki haberleri derliyorlar. Bana yollamadan önce onları edit edeyim ve sonra sizlerle paylaşayım diye. Tabii ki sonra da Açık Radyo'nun pek çok insanı. Buna emek sarf ediyor ve en sonunda size, dinleyicilerimize bu program geliyor. İşte o programın size gelmesinin arkasındaki iki çok değerli insanla birlikteyiz bugün. Özlem ve Kemal'le. Ama Özlem ve Kemal'in bir başka özelliği daha var. Onlar Yalova'da çok önemli bir çevre mücadelesinin içindeler. Ve o çevre mücadelesinde çok ilginç bir takım olaylarla da karşı karşıya geliyorlar. Dolayısıyla biraz şimdi Yalova'ya dönelim ve Yalova'daki çevre mücadelesine. Evet Özlem, neler oldu? Biz programı dün gece yapamadık, gelip anlatalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, e, 2010 senesinde biz, e, Yalova'da bir termik santral yapılmaya başlamış. Derdimizi anlatalım ilk önce. E, 2010 senesinde bununla ilgili bir panel yapıldı. Biz panele katıldık ve panele katılmamızla başladık mücadeleye bireysel anlamda. Eşim Kemal ve ben. E, ondan sonra bir grup oluşturduk. Devam ettik. E, Santral'in şu an henüz çalışmaya başlamadı. Deneme aşamasında. Ama Kemal anlatır birazdan. Chat süreci var, bizim yürüttüğümüz kampanyalar var. E, ve şu an e, birkaç gün sonra, yani ayın altısında, bize açılan 3 davanın ikisi görülecek. E, biraz da bunun için buradayız. Bunu anlatmak için ve orada e, bizle beraber olmak isteyenleri davet etmek için buradayız. E, ya yıpratıcı bir süreç oluyor ama benim açımdan... Bize açılan davalar bir bakıma beni mutlu da ediyor. E, çünkü dikkate alınıyoruz. Artık dikkate alınmaya almaya başladılar. Bizi korkmaya başladılar. E, davayı kazanacağımızı umuyorum. E, onun ya yani en iyi kampanya bu olacak bence. Kazandıktan sonra yaptığınız e, yap, yani bunu davayı biz açmadık ama en iyi kampanya bu olacak diye düşünüyorum. Dava sürecini Kemal anlasın. Tabii e Üç tane davayla karşı karşıyayız. Bunların ikisini termik sanateli kuran firma Aksa Akrilik Kimya AŞ'yı açmış durumda. Bir tanesi de onların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından bize yöneltilmiş bir kamu davası. Bunların ikisi de özlemin dediği gibi 6 Mart'ta İstanbul Çağlayan'da görülecek. Bir tanesi çevre mücadelesiyle ilgili ünlü sanatçılardan derlediğimiz termik sanateli hayır videolarının Engellenmesiyle ilgili bu videolar o kadar e, temiz sanatör yapımcısı şirketi sinir etti sinirlerini bozdu veya e, bir e, korkuya sürükledi ki hemen yayınlanır yayınlanmaz bir dava açmışlardı bir buçuk yıldır iki yakın süredir o sürüyor o, onun bitmesini umuyoruz Çünkü bir bilirkişi raporu var o da bizim nehimize görünüyor şiddetli sert bir eleştiri yapıldığını ama bunun yasal sınırlar içinde olduğunu belirtiyor bu rapor Ee, ve biz bütün çevircilere bu şiddetli sert e, mücadeleyi yasal sınırlar içinde yapmalarını öneriyoruz. Diğer diğer dava 20 milyarlık bir tazminat davası. Bu tazminat davasında da e, yine biz bu santralin neden buraya yapılamayacağıyla ilgili e, yasal bazı durumları, sıkıntıları ortaya koyan bir açıklama yapmıştık. Hatta bunu Greenpeace ofiste yaptık. Bize destek e, de verdiler bu konuda. E, bunun ardından bu şirketin... E, pek çok şirketin yapmayacağı bir şekilde bizi tazminat davası açtığını öğrendik ve bu davaya da bir 2 yıla yakın zamandır gidiyoruz geliyoruz ama biz bu davalardan istediğimiz sonuçlarla ayrılacağımızı umuyoruz. Bu sonuçlar elde edildikten sonra da bunun sadece Yalova için değil tüm Türkiye'deki kömür yakıtlı termik santaryalarıyla mücadele eden bölgeler için umut verici bir gelişme olacağını böyle bir müjdeyi biz yaşatmak istiyoruz. Muhteşem. Yani zaten yerel mücadeleler biliyorsunuz gezegenin gelinceydeki haberlerde de kendini yansıtıyor. Türkiye'nin her tarafında böyle yerel mücadeleler var. Tabii ki sindirmeye de çalışıyorlar. Biliyorsunuz haberlerden bir tanesi hep Onur Hamzoğlu'na karşı açılmış davalardı. Şimdi de sizi sindirmeye yönelik bu davalar var. Ee, peki ne olacak? Sizin sinmeye niyetiniz var mı Özlem? Daha çok kan çılıyor bizi. Ee, yani bize dava açtıkça daha çok hırslanıyoruz. Biz ve arkadaşlarımız. Evet. Ben bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Yani dava dikkate alınmak demektir. Ha hoş bir şey olmuyor tabii. Mahkemeye git gel git gel sıkıcı oluyor ama <gülüyor> gidiyoruz. Bir de bu davalar çok uzun sürmüyor mu? Yani adaletin tecellisi açısından ne düşünüyorsun Kemal bu konuda? E, hukuk sürecinin Türkiye'deki bu yavaşlığı e, adaletin e, yerine e, geç gelmesine neden oluyor diye düşünüyorum. Bu genel bir sıkıntı ve umarım ki her şey çok daha hızlı ve adil olur. Evet yeşil ve barış dolu bir e, gezegen yani... için... E sen kalın. <gülüyor>